Birçok jaaet Ressulü ala Ressulumuz Muhammed. Allahumü Cüllu ala Seyyidimiz Muhammed ala. Cüllu ala Tabiülübimiz Muhammed. Allahumü Cüllu yani şey 54. Bugün 54 4 değil mi dersin? He? Auudü billahi şemi'il alim min eşşeytanir recim. Rabbî a'ûdzu bike min mevezati eşşeyâtin ve a'ûdzu bike rabben lâ yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim.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 Hassantıkum <Gülüyor> bil hayy al kayyum allazi ''Ve yamut abada. Radifakun <Gülüyor> kümü sübihilahu ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Allahu teala ve tekkess hazretleri içimizde bulunan mağfurler mağfiretde mazhar kimseler günahları affolunan ve bağışlanan kimseler hürmetine cümlemizi affeylesin. Amin. Bu ilim meclislerinin fazileti hakkında konuşuyoruz. Her dersin başında biraz teşviklerde bulunuyoruz. allah Teala bu teşviklerle bizleri tesirlenenlerden eylesin. Amin. Herkesin başka işleri, başka meclisleri, keyifleri tercih ettiği şu saatlerde bizleri ilim meclislerini tercih eden kullarına ilhak eylesin. Amin. Ya Rabbim de bizi yarın ahirette diğer kullarına tercih eylesin. Amin. Çünkü bu iş karşılıklıdır. Bu iş karşılıklıdır. Sen Rabbine vakit ayırırsan, Rabbinin dinine değer verirsen, Rabbinin ilmine kıymet verirsen, onun için bir araya gelenlerle birlikte oturursan, kalkarsan, Allah-u Teala da dünyada ahirette dostlarından ayırmaz. Bu sevgi bu. Bu saygı, bu muhabbet, büyük iş. Bazı insan, ibadet yapar, cemaatler gelir, işte ilim kat katılır fakat denileni de yapabilir konuşulanla ilmiyle de amel edebilir ve lakin aşk ve sevgi olmaz sevgide noksanlık olursa bu zarar olur yani severek yapacak severek gelecek hiç ağırlanmayacak, darlanmayacak, zorlanmayacak bir de tazim Tazim ne demek? Saygı. Yani Allah'ın büyük tuttuklarını büyük tutmak. Allah'ın değer verdiklerine değer vermek. Bunlar önemli şeyler. Çünkü edepsiz insan mahrum olur. Mevlana onun için öyle dua ediyor. Mesnevi'de, Efendi Hazretleri hep okuyordu bunu. اَذْ خُدَا جُو۪ي۪مْ تَوْف۪يق۪ي edep. Bir edep مَحْرُوم كَشْتْ اَذْ لُتْفِرَب۪ Rabbimden edebe muvaffakiyet istiyorum. Çünkü edepsiz insan Allah'ın lütfundan mahrum olur. Şimdi bu meclislere gelen insanlarda vakar lazım, sekinet lazım, ağırbaşlılık lazım, saygı lazım. Meclisi Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin meclisi olarak ve Habibi Muhammed Mustafa'sının sallallahu aleyhi ve sellem meclisi olarak görmek lazım. Böyle bir saygı, sevgi olursa efendim, muhabbet tanzim olursa inşallah mağfiret muhakkak olur. Yani af-u mağfiret tehakkuk eder. Ama la lakayıt hele bir bakayım ne diyor bakalım. Yani sen şimdi burada hakem misin? İlmin kaç kuruş? Şimdi milletin eline e, internetlerde, sitelerde açıyorlar bir şey, bir yorum. Efendim cübbeli hoca ne yapmış hocaları listelemiş de şu dinlenir şu dinlenmez demiş de ondan sonra altına al bakalım yorum e bu yorumları yazanların ne anladıkları var benim dediğimden ne anlamışlar He? ben bir bir mesele hakkında kaç saat çalışıp da 4-5 sayfa dergide bir yazı yazıyorum bir mesele hakkında ben bundan sonra kalan ömrüm 40 sene daha yaşasam 40 seneyi de İslam oğlunun yanlışlarına reddiye hasretsem ömrüm yetmez. O kadar batıl. E şimdi ben bu kadar bir meseleyi 40 tane kaynak, delil ehli sünnete bakar koyuyorum ortaya. Adam oradan aşağıda efendim bu niye Müslümanların aleyhine konuşuyor diyor bana. Bu Yani senin bu yorumun yorum mudur ya? E sen, kaç tane yorum var? Bin tane. Efendim, ne olacak? Sanki biz şey yaptık. Bilmem şu nokta şu noktaya mesaj gönderin. Evet veya hayır. Biz öyle mi yaptık? Ben diyorum ki hepiniz bana yanlış söylüyor deseniz ben yine böyle söylüyorum. Ve hepiniz de gelmeseniz terk etseniz hiçbirinize de itibar etmiyorum. Niye? Çünkü bu mesele İlmi muhakeme ister. Bu hususta ilmi olan konuşabilir. Ağzı olan değil. Sen bu sefer ne yapmış? E 40 kişi Hoca Efendi senin bu tavrını beğenmemiş. Halbuki benim Fetma'mı metma'mı anlatuğu yok. O sadece Müslümanların haline konuşmayalım. Tavrımı beğenmemiş. E bu 40 kişi Bu hususta ne biliyor? Bir şey bilmiyor. O zaman bu hususta nedir bu adam? Sıfır. 40 tane sıfır elde var. Sıfır. E ben bir taneyim ama bir ne eder? Bir. Yani ben tek tek kalsam birim. E senin bu hususta bilgin yoksa kırk binde olsan sıfır. Çünkü ne biliyorsun? Böyle olur mu ya? Kaldık cahillerin, cühelanın arasına o bir yorum yazacak bu bir yorum yazacak. Siz de gevşek adamsınız doğru yorum da yazmadınız. E Verdiğinde bir biçeceklen yaz gelir mi? Bu gençler ne böyle geliyorlar, gülüyorlar, gülüyorlar, el fatiha çıkıyorlar, gülüyorlar. Biz sizi gülesiniz diye mi buraya çağırıyoruz? Mübarek adamlar, burada bir dava var ya. Burada bir dava var. Millet sizin notlarınıza, konuşmalarınıza rey veriyor. Benimle konuştuğuma bakmıyor. Siz benim hakkımda ne yazıyorsunuz ona bakıyor. Milletin kafası bu kadar. O zaman bu noktada da ne yapmamız lazım? Geri kalmamamız lazım. Bütün gençler seferber olun, Herkes internette yazacağı yorumu yazsın. Sövmek yok. Ne ayıp şey. Ne ayıp şey. Diyecekler bu cübbeli hoca eşkıya yetiştiriyor. <gülüyor> bu ç... Sövmek yok. Saymak yok. Hakaret yok. Kin ve buz nefret yok. Kışkırtma yok. Ya nedir? Hocanın bu görüşlerini biz ehl sünnete uygun buluyoruz. Ona, ona inanıyoruz. Bu kadar. Veyahut bir şey biliyorsan, benim dediğimi doğrulayan, sen de oraya bir not Falan kitapta da böyle var, falan hocaya da sordum o da böyle diyor Hani böyle de bir şey biliyorsan ilave bilgidir, bir zarar etmez Mesele bu Şimdi koyuyorlar işi internete Ondan sonra kim ne yazdı, kim ne dedi, bakıyorlar Ondan sonra karar verecekler, ne oldu? Kim kazandı, kim kaybetti? Bütün reyleri İslam oğlu alsa kazanmış mı oluyor? E şimdi batılın sesi gür çıkar. Ümmetimden bir cemaat hak üzere devam eder. Resulullah buyurdu mu ki bütün ümmetim hak üzere kıyamete kadar gider? Var mı böyle bir hadis? La tezalu daifetüm min ümmeti. Ümmetimden bir cemaat diyor. Bak hadis-i şerif 73'te kaç tanesi? Bir. Bu hadis ne diyor? Bütün ümmetimde bir cemaat. Zahirin alel hak, Hak'ta devam ederler. La <gülüyor> yedlurru onlara yardım etmeyenler zarar veremezler. Hiçbiriniz yardım etmeseniz bu derginin yayılmasına, bu sözlerin duyulmasına, internetimin dinlenmesine, hiçbiriniz de yardım etmeseniz buna zarar veremezsiniz. He, bütün dünyada desekiz, biz yardım etmiyoruz bu görüşe. Bu görüş hak ise, ehl Sünnet ise bu görüş, buna bir şey olmaz. Hatta ye'te emrullah, ta ki Allah'ın emri kıyamet gelirken, ve umu zalik onlar hakta devam eder gider. Kıyamet kopsa başımıza biz haktan ayrılmayacağız. Bu böyle. E sen şimdi ayeti inkar edeceksin. Efendim, yecüc mecücün yeri yok diyorsun. Şurada bu Arifan dergisinde, Allah rızası için bunları yayın dememin sebebi Ne? Orada reddiye var onun için. Çünkü bu yanlış konuşuyor demekle olmuyor. Adam diyor ki yanlışı ne? Sen de bunu ayaküstü anlatamazsın. Ayetlerin rakamı aklına kalmaz. Adamın kitabında hangi sayfada o ne demiş, biz ne demişiz? Bunları siz aklınızda nasıl tutacaksınız? O zaman bu dergi ne oluyor? Hüccet oluyor, delil oluyor. Buradan alıyorsun, bak kardeşim bunu ok. Zerre kadar insafı, vicdanı olan okuyor, mukayese yapıyor. Aaa Allah size de vermiş. Biz bunu diyoruz. Şimdi ben şaşırıyorum, kalıyorum. Bu benim dediğim meseleler o kadar kesin meseleler ki şu anda hangi el-i alime sorsanız benim dediğimin doğru olduğunu size söyleyecek. Hangi el-i alime sorsanız ama hangi? Sokaktan geçeni yoldan çevirseniz hoca doğru diyor der. Çünkü biz bunları inceliyoruz. Hal böyle iken milletin bilgisizliğinden faydalanılarak halkın e, ilmi seviyesinin düşük olmasından zaten halkı cahil bıraktılar senelerdir faydalanarak ne yapıyorlar şimdi o mu doğru söylüyor bu mu doğru söylüyor milleti ikileme sokuyorlar yol ayrımına getiriyorlar adam da ne bakacak efendim sanki ben şeyim de belediye başkanı atayım da ona göre yumuşak konuşursam seçilirim de aman sert olmayayım da bilmem ne de ben remi topluyorum ya bana ne ya sen bana inansan sen kazanırsın inanmasan sen kaybedersin beni burada alakadar eden bir şey yok ben Allah için konuşuyorum Efendi Hazretleri bir sohbetinde gördüm. Yani ne acayip söz söylüyor. din mübin İslam diyor şu kadar garip duruma geldi. Dinimizi yağmaladılar. Haramları helal ettiler. Helalları haram ettiler. Bu bid'at ehli ortaya çıktılar. Ne yanlış fetvalar verdiler. Bunları da söylüyor. Hayiz kadın, namaz kılar, cami hep bunları ta 10 sene, 15 sene evvel söylemiş. O bu görüşler o zaman çıktı. Hep bunları reddetmiş, cevap vermiş mübarek insan. Ondan sonra da buyuruyor ki, şuraya bak, benim çok acayip ağrıma gitti. Onun için bu kapının köpekliğini yapacağım. Yapacağım. Köpekliğini yapacağım. Diyor ki efendi hazretleri, mı diyor, hırsız bile diyor, köpek olan eve giremiyor diyor. Bir cılız köpek, zayıf köpek bile olsa, hırsız gece vakti de köpeğin çinsini minsini de çok seçemez. Köpek diyor, çit etse diyor, köpek bir ses etse diyor, Hırsızı caydırır diyor, korkutur diyor. Demek biz diyor köpek kadar da ses çıkaramadık ki bizim dinimize böyle ettiler. Allah'ımızın ayetlerini göz göre göre inkar ediyorlar. Meal yazarak inkar ediyorlar. Tefsir yazarak inkar ediyorlar. Fıkıh yazarak inkar ediyorlar. Bizim ehli sünnet alimlerimizi Yahudilere meyletmekle suçluyorlar. Koca Hazreti Ali'leri Ehli imamlarını ters ilişkiyle suçluyorlar. Demek ki biz... Bir cılız köpek kadar diyor. Efendi Hazreti'nin kitabın sözünde bu geçiyor. Çit çıkaramamışız. Yazıklar olsun bize. Ben de bu köpekliği yapmak için efendim bağırıyorum. Niye? Biz varken dinimizden bir şey eksiltilemez. Biz ölürsek ne olur bilemeyiz. Biz sağ iken bunu yapamazlar. Yapmamalılar. Biz bunun çırpıntısını veriyoruz. Biz reyting kaygısında değiliz. Biz kitap satma derdinde değiliz. Bizim bu bastığımız kitaplar 5 milyon, 10 milyon. Onların bastığı kitaplar 30 milyon, 40 milyon. Gidin bakın bakalım onların bastığı kitaplar kaç lira. Biz hizmet derdindeyiz. Maliyeti zaten 3-4 milyona patlıyor kitabın. Siz bunları bilen insanlarsınız. Benim ne kaygım var. Kimse beni sevmiş sevmemiş. Bir kişi beni fazla sevmiş sevse. Şefaat mi edecek bana? Ne karı var bana? Ben Allah için, dinimi kayırmak için, eli sünneti müdafaa için kim ne derse desin ben köpekliği becerme. Köpekliği de beceremiyorum. Sesim daha düzgün çıkmıyor, doğru çıkmıyor, gür çıkmıyor. Ama sizden de yardım istediğimizi anlıyor musun şimdi? Ha. Arifan dergisinde bu yazıldı. Şimdi millete internetten kim doğru, kim eriyor. E ne bilecek adam ya? İşte o dergideki yazıyı gösterseniz her tarafa dağıtsanız onu okuyan, aaa bu kadar ayet varmış ya. Git mehallere, başka mehallere bak. Cık, kıyas yap. Ben sana bir şey demiyorum. E sen her şeyi inkar et. Ondan sonra da efendim, işte Cübbeli Hoca sert konuşuyor. Ondan sonra saldırgan tavırlarıyla e, dikkat çekiyor. Şudur budur, e biz... Biz efendim bizi dövenede razıyız, sövenede razıyız. Efendim bize bıçak batıranında bakarız ki a Müslümansa tamam onu da helal ederiz. falan. böyle bir edebiyatlarla not toplamaya çalışıyorlar. Siz de avanaksanız inanın hiç avanak gözüde yok sizde. He? Ya kardeşim ne bıçağı ne kanı ya bizim ne işimiz var ya biz. Biz reddiye yapıyoruz ilmi reddiye Bu durumda Mecburuz Bidat ehli Reformistler ehli sünnet dışı Bidat ehlinin Efendim Sözlerine Görüşlerine karşı çıkmak zorundayız Ben bunu dinleyeyim de Anlayayım da ne diyor da bakayım da Buna bile bize izin verilmedi Geçen anlattım mı size Sahabe zamanında Adam çıktı kader inkar edene. Ne dediler? Sahabe-i kiram zamanında eden halifeye mektup yazdılar. Biz ne yapalım bu adam geliyor derse oturuyor bir görüşler atıyor ortaya Kur'an'da yok Sünnet'te yok. Ne mektup yazdı onlara? Halife-i Müslim'in Hulef-i Raşid'in zamanında Dedi ki böyle bir adam yanınıza geldiği zaman dağılın gidin onunla uğraşın demedi. Yani mücadele edelim açık oturum yapalım soru cevap yapalım, seyirciler bizi dinlesin, milletin kafası karışır ya! Ne buyurdu? Kaçın! Sahabe-i kiram ne diyor? Bin kişi camide otururken, adı esbah o zaman, esbah denen adam işte eli sünnet dışı görüşler ortaya atıyor. Onun diyor camiye geldiğini gördüğümüz zaman bin kişi diyor çil yavrusu gibi dağılırdı. Sahabenin kaçtığı adamlar, tabinin bile kaçtığı adamlar, şüphe veren adamlar, acaba sokan adamlar, sen bu, Bunun neyini dinleyeceksin de neyine yorum yapacaksın? Senin ne ilmin var? Onun için ne diyorum? Saygı. Ne demek saygı? Cık. E şimdi sen alimlerin görüşlerini, el sünnetin görüşlerini şeye alır gibi, efendim, veya sunar gibi yoruma açık hale getirerekten o ne demiş, bu ne demiş? Bir şey olur bu, bu meclislere gelenlerden kim böyle tenkit nazarıyla, tenkit etmek için, acaba ne konuşacak da bir hatasını bulabilir miyim? Efendim, veyahut da eleştirel bir nazarla bakayım, dinleyeyim bakalım, diye gelirse, bu adam mahrumdur. Mahrumdur, bu cemaatin aldığı, istifade eden hiçbirini alamaz. Herkes yolunu bulur, tevbe eder, affolur, ahiretini kazanır, o bir şey yok. Yani... Allah'ın izniyle niyet halis olursa efendim amel salih olursa bu meclislerde size ehli sünnet dışı yanlış bir şey aktarılmaz. Allah'ın izniyle inşallah efendi hazretlerinin de teminatıyla güvencesiyle biz ondan yetiştiğimiz üzere konuştuğumuz sürece konuştuğumuz sürece herkesin kayma payı var. kalp fırıldak dur döner o zaman nedir beni de dinlemeyeceksin. Yanlış konuştuğumu gördüğün zaman da beni de dinlemeyeceksin. Çünkü o zaman da ya bu adamı bu kadar dinledik vardır bir bildiği demeyeceksin. Çünkü ehli sünnetin ölçüleri var buna uymayan dinlenmez. Biz bunu diyoruz. Öbür türlü kazancınız çok olacak inşallah. Salihlerden biri ne buyurdu? Efendim? Yok yorumlardan yüzde sekseni beni destekliyormuş diyor. Bakmışlar hepsi, ya %80'i beni desteklersen ne olur? Desteklemesin ne olur? yüzde %100'ü beni desteklemesin. Ben doğru konuştuğuma inanıyorum. Değil mi? Ama bu işler halka hakem gibi bırakılmamalı. Sen bir haber organıysan, aklın başında hareket edersin. Kimin doğru konuştuğunu efendim bilirsin, ona göre millete bilgi verirsin. Yok ben bu işlere girmiyorum diyorsan girme. Ama giriyorsan da ucunu açık bırakma. Bunlar saygıya zıt. Edebe muhalif, tartışılma kabul etmez bu işler. Burada ayet var diyorum adama. Allah böyle buyuruyor. Allah buyuruyor ki sen anlamıyor musun ya Türkçe? Allah buyuruyor ki Yecüc Mecüc diye kavimler yarattım. Bu kavimleri de Zülkarneyn Hazretlerine set yaptırdım. Bu setin arkasına bunları sıkıştırdım. Kıyamete yakın bu seti patlatınca bunları dünyaya salacağım. Bunun hepsi ayettir. Şu söylediğim mealen. Hepsi ayet. Hadis bile yok bunun içinde. Bu. Şimdi bu adam ne diyor? Yecüc mecücün diyor. Zamanı da yok, mekanı da yok. Belli bir yeri yok diyor. Bütün yeryüzündeki fesat çıkaranlar yecüc mecüc. E bu Allah'ın dediği doğruysa bunun dediği yalan. Bunu dediği doğruysa Allah'ın dediği yalan oluyor haşa. Çünkü neden? E yeri yok diyor. Allah diyor dağın arkasına set yaptırdım. Tıkattım bunları diyor. Kur'an söylüyor bunu. E şimdi siz bunu anlamıyor musunuz? Sizin muhakemeniz yok mu? Hala bunu da dinleyelim bu bir görüş. Allah Allah ya Kur'an var karşında senin. Şakası yok bu işin. Hala bir de bakayım bir de dinleyeyim diyorsun ya. Neyi dinliyorsun? Burada ayet. Benim hocam Resul Hoca bile şaşırdı ya. El kesmek ayak kesmek yoktur. Ya demez diyor. Ya açtım kitabı ki. Yani o da şaşırdı dediğim. Nasıl olur diyor ya. Böyle şey olur mu diyor. E dedim ayet var diyor. Ya dedim ayet var zaten. <gülüyor> e onu. Bir de altı baktı. Allah Allah. Hayatımız bunu anlatmakla geçti diyor ya. Allah'ın ahkamı var el kesmek hakkında var, çapraz kesmek hakkında var, teröristlere yapılacak hakkında var, dört mezhebin fıkhı bu ayetten hüküm çıkarttır geçen ayki yazım mesela bunlar neyi gösteriyor demek ki fireni patlayan bir yerde durmaz yani hadisi inkar etmekle evvela tasavvufu inkar etsen durmaz, mezhepler inkara gider, durmaz hadisler inkara gider, durmaz ayetleri de değiştirmeye gider durmaz bu çünkü başladı mı yamulma durduramazsın onu bu bir bütündür bu bir bütündür şimdi onun için sizler Allah rızası için efendim niyetlerinizi mutlaka gözden geçirin iyi niyetli olursanız Allah sizi mahrum etmeyecek ama böyle vesveseli şüpheli acabacı o mu bu mu böyle şeyleri şey. net olun Mert olun. Özünüz sözünüz bir olsun. Sadık olun. Dürüst olun. Kıvırma payı bırakmayın. Cık. Yanlışa yanlış. Ne yapalım şimdi? Allah hidayet etsin. Islah Biz o kimseye bedduacı değiliz. Hiç beddua ediyor muyuz? Yok. Allah ıslah etsin. Hidayet etsin. Doğru yolu göstersin. Allah kalplerini çevirsin. Bu kadar insanlara yazık değil mi? Biz bunlar adına üzülüyoruz. Yani niye biz onlara düşman olalım? Düşmanlığın ne manası var? Biz üzüntümüzü belirtiyoruz yani. Bu yanlış inançtan dönülsün. Bunda başka bir şey yok. Allah ne buyuruyor? Mansallara <gülüyor> maqfourin kufirale. Af olunmuş birinin arkasında namaz kılan af olur. Eğer imam af olmuşsa kemaat toptan. Sırf imamın af olması yetiyor. Işte. Nerede öyle de imam işte? Efendi Hazretleri kıldırıyordu da kılıyorduk. O zaman garantide af oluyorduk tabii ki. Ha şimdi tabii ama yine de kendinden üstün göreceksin imamı tabii. Sen imamın af olmuş olduğuna hüsnü zan edersen sana da öyle muamele olur. Ve men vâkele magfûran gufirale. Günaha af olmuş bir adamla bir sofrada yemek yiyen af olur. Kiminle yemek yediğinde bile ne var? Bunun çok fazileti var. İşte iyi insanlarla, ibadet ehliyle, zikir ehliyle bir iki lokma rastlamanın da çok fazileti var. Evet, Yedik, bulunduk, oturduk elhamdülillah. Çok Allah dostlarıyla. Başta Efendi Hazretlerimiz Allah başımızdan eksik etmesin. Evet yani nasip oldu. Sizlere de Allah hayırlı uzun ömürle nasip eder. Çok Allah dostlarını tanımak nasip eder beraber olmak, yemek içmek nasip eder. İnşallah. Size de duacıyız. Ve men celes salihin iyi kullarla birlikte oturan zadet ragbetu fi't ibadetlere hevesi artar. Salih kullarla beraber oturduğu zaman adam efendim bir hadis okunduğu zaman bir faziletle amel bir namaz tarif edildiği zaman hemen şu namazı e, kılayım, şu zikri yapayım, şu duayı yapayım. Kötülerle oturduğu zaman bunun aksine Bak bu işte şu filme gitmiş Ben de gidemedim o filme Hemen biz de bilet alalım Bak falan maça gitmiş kaçırdık Bir dahakinde de biz hava atalım Ver. Mevzu ne Ne konuşuluyorsa insan ona heves ediyor Ve <gülüyor> Kim alimlerle Birlikte oturursa Oturursa ne demek Alimlerle oturduğu zaman ne olur Devamlı ilim meseleleri konuşulur. ilim meselesi de konuşulunca izdâdemilel ilmi vel ameli o zaman ilmi de artar. Yani bilgisi de artar. Ona paralel ameli de artar. Çünkü bilmeden amel edilmez. Bu işin yolu bilmekten geçer. Bilmenin yolu dinlemekten geçer. Ya da okuyacaksın ya da dinleyeceksin. Evet. Böylece Allah Teala ilmimizi ve amelimizi müzdad eylesin. Amin. Evet. Böyle okuyorum. Her hafta size bir bereket olsun diye bir şey. Okuyalım. Ondan sonra dersimize başlayalım. Çok da sizi de bekletmek istemiyorum. Dengeli gidelim. Kaçıncı farza geldik? Beş deseydiniz de atlatamazdınız da. Evet dördüncü farz neymiş? Ya böyle farzlar var 54 farzdan dördüncü farz neymiş? namaz tabii ki şimdi namazdan evvel sırayı gördünüz sıradan anladınız mı? ilk farz neydi? zikir niye? E, iman için kelime-i şehadet, zikir en büyük zikir, onsuz iman olmuyor e, onsuz abdest olmuyor, namaz olmuyor, buyurun Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne muhammeden abdu ve rasuluhu Allah bu kelimeden ayırmasın Buna imandan ayırmasın Amin Ondan sonraki farz neydi? Elbise giyme Yani tesettür Niye tesettür? E çünkü avret yerin açıkken <gülüyor> ne abdest olur? Ne namaz olur avretin açıksa? On, on sonra avret mahallerini örtme meselesi geldi. Ondan sonra abdest. Gusül de onunla beraber aynı ayette zikredildi. Çünkü gusül büyük abdest. Öbürü bildiğimiz namaz abdesti. Bunlar olmadan da namazın farzı eda dilemez. Şimdi ne geldi? Dördüncü olarak gusülün tamam, abdestin tamam. Namaza geldi. Allah Teala ne buyurdu? اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا evet. Namaz nedir? İnananlar üzerine vakitleri belirlenmiş olarak farz edilmiştir. Bu böyle bir şey. Allah Teala tayin etti, belirledi. Bu namazı bizim ümmetimize lütfetti. Allah bizim ümmetimizin vasıflarını amellerini, namazımızı, orucumuzu, ramazanımızı, bütün kurbanımızın etini yememize kadar. Eski ümmetler kurbanlarını yiyemezdiler. Gökten ateş gelir, kabulüne işareten alır, yana yakar. allah Teala bizim ümmetin amellerinin tüm teferruatını Tevrat'ta zikretti. Yani. Tüm teferruat. Onun için geçmiş ümmetlerden e, bizim ümmete çok aşık olanlar ...yolunu gözleyenler acaba... ...bize de rast gelir mi diye bekleyenler çok oldu. Bu neden oldu? Hem peygamberlerin vaazlarındaki teşviklerinden... ...hem de kitaplarında bizim ümmetin vasıflarını... ...görmelerinden oldu. Demin işte onu anlatacağım aklımdan gitmiş şimdi... ...bir daha geldi aklıma. Tazim ve saygı meselesinde. Yani amele de bakmıyor. Bazı insan kılık yararcasına güzel amelini vazifesini... ...yapıyor ama saygısızlık yüzünden kaybediyor. Bazı insanda ameli gevşek oluyor, günahı çok oluyor. Fakat bir saygı, bir edep riati olunca Allah Teala onu affettiğine örnek olaraktan... bir adam ölüyor İsrailoğullarında. Efendim, tefsirlerde alıyor bunu. Adam da 200 sene sırf günah yapmış. O zaman normal yani ömür olarak 200 falan normal bir yaş. 200 sene hiç günahtan başka bir şey yapmamış. Ölünce de İsrail o zaman Musa Aleyhisselam'ın zamanı. Çok takva insanlar var. İbadetle meşgul olan ümmetler var. Onun için bu adamı tutuyorlar ayağından aman elimize de değmesin, bulaştırmasın bizi diye. Günahkarın biri öldü, geberdi diye. Atıyorlar mezbeleye, çöplüğe. Allah-u Teala da Musa Aleyhisselam'sı hayattayken o zaman vahye ediyor ona. Enikruc. Fesalli aleyh. Ya Musa Kalk çık Ne oldu ya? Falan yere gel Geliyor Orada bir cenaze var çöplük atmışlar Onun cenazesini kıl ona dua et Musa Aleyhisselam bir araştırma yapıyor Diyorlar ki bu böyle böyle bir adam Biz bunu attık çöpe 200 sene ibadet etmedi Hep isyan etti Musa Aleyhisselam diyor ya Rabbi İsrailoğulları şahitle ettiler bu sana 200 sene isyan etmiş Yani Hikmetini öğrenmek için itiraz yok. Mevlane bunu hak ediyor Evet öyleydi. İftira atmamışlar ona. Yani öyle yaptı. Lakin ne okullama ne şarat Taurate ve nezare Muhammedin, sallallahu aleyhi sallama kabblehu ve vuzgahu, bin ayneyi. Ama okulumun bir ameli vardı biliyor musun? Kimse bilmiyordu onu. Ne dur Tevrat'ı ne zaman açsa orada Muhammed'imin adını görse hemen alırdı onu öperdi iki gözünün arasına koyardı ve sallallahi bir de salavat getirirdi. Dua ederdi. Onun için ben de ne yaptım Allah buyuruyor? Gafertuleu <gülüyor> o kulumun bütün günahlarını bağışladım. Ve cevvectü havra 70 ur ile de onu evlendirdim. Var mı diyeceğiniz? 200 sene isyan etmiş. Ama ne? Ama sevgi. Ama saygı. Ama alıp öpüp başına koymak. Ya. Hürmet ya. İslam hürmet değil. Böyle saygısızlık olur mu? ilme, alime, ulemaya ya. Çocuk oynayacak mı bu işler? Hedefsiz kaybedilir bu işler. Mevla. Efendimizin bütün isimlerini, bütün sıfatlar sallallahu aleyhi ve sellem ve bizim ümmetin bütün sıfatları. Ebu Bekir'in sıfatını, Ömer'in sıfatını radıyallahu anh radıyallahu anh Hz. Osman'ın hepsinin halini, vasfını, hepsini Tevrat'ta bile yazdı. Sadece Efendimizin değil, bizim ümmetten de bahsediyor. Şöyle hamd ederler, böyle namaz kılarlar, böyle efendisi çekerlerler, kurbanlarını yerler. Yani eski ümmetler kurbanını yiyemiyordu, haramdı. Bizim ümmette kestin kurbanının etini yiyebiliyorsun. Mesela hepsinin farkımızı, özelliğimizi. İşte bu namazımızı da Yazdı. Evet, ma'u salatun o Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bir namazı olacak ki diyor Tevrat'ta bu. Bunu hep hadislerde biz görüyoruz. Ve birbirine bildenki, Abul Apar'dan yani eski dinlerden ayrılıp İslam'a gelen fakat o Tevrat'ın İncil'in de değiştirilmeyen şeklini bilen alimler bunları rivat ettiler Müslüman oldukları zamanda kitaplarımızda var. Onun bir namazı var ki o namaz <gülüyor> levkane fi kavmi nuh lema uhliku bi'tufane nuh kavminde o namaz olsaydı tufana gark olmazdılar. Ve levkane fi ad lema uhliku birih at kavminde bu ümmetin 5 vakit namazı olsaydı kasırga ile telef olmazdılar. Say yoda say şu beş vakit namaz, bütün belalardan bizi kurtarmaya yetecek, artacak bir ameldir. Bu namaz. Ama bunu kılmayanın da başı beladan kurtulmaz. Ne dünyada ne ahirette başı beladan kurtulmaz. Çok zor imanında kurtarması tehlikesi var. Çok zor. Kaç defa bunu anlattım ve bu hususta kitaplar yazdım. Efendim en azından üç tane... Efendim, dinin direği müminin miracı namaz onda çok önemli ilimler var, bir yerde bulunmaz, bir kitapta bir araya gelmez. O kadar hadis yazdım da. Ondan sonra namaz ilmali yazdım, onda fıkıh bilgilerini yazdım, tadil erken yazdım. Efendim, okumak lazım, anlamak lazım, önemini dikkat etmek lazım. Buradaki birkaç efendim hadis şerif, seferde iki rekat, mukim iken dört rekat olarak farz edildi. Ve Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? As-salak din Burada 54 farzla geçen hadisleri şimdi okuyorum. Yoksa bu hususta hadisler O bir sene vaaz edilecek kadar. Çok hadis var. Namaz dinin direğidir. Çadırın direği olmadan durmadığı gibi Femen ekâma fekâd ekâmeddin. Onu ortaya dikerler. Çadır öyle durur. İşte onu diken dinini sağlam almış olur. Femen terekâ fekâd edemeddin. Onu bırakan dinini yıkıma uğratmış olur. Yani nasıl direğini çektin mi çadır ne oluyor? İndi aşağı. Yani namazsız adamın dini yıkıktır. Virandır. Evi haraptır. Hiç evinin yıkılmasına razı gelir misin? He? Şu oturduğun evin yıkıntıya uğrasa, betonları çökseş, efendim direkleri yıkılsa ne yaparsın şimdi? Ama burası dünyadır. Bir felaket gelir, yıkılır gider. Çadırda da yatıyorsun. Parkta da kalıyorsun. Millet ne hallere geldi? Bir bela, bir afet, bir felaket, bir zelzele. Geldiği zaman da millet aylarca sokaklarda yatmadı mı? Ya. Burası dünyadır. Öyle de yaşarsın, böyle de yaşarsın. Ama dinin yıkılırsa... Ahiret ocağın yıkılır. Ahiret ocağın yıkılırsa... Ben cennet istemiyorum. Madem namaz kılamadım, kalsın. Ayıp şimdi istesem. Ama... Ben bir park gösterin de yatayım. Desen. Cehennemden kurtarabilir misin? O zaman herkes parkta yatar. Cehenneme kim gidecek? Yani cennetle cehennem arasında ne yok? Park yok. Kaldırım yok. Yol yok. Bir şey yok. Ya cennete gidiyorsun? Ya cennete? Bir daha var o da toprak olmak. O toprak olmak sana bana göre değil. O kime göre? Hiç peygamber görmemiş. Bir şey duymamış. Daha başta yaşamış. Fetret devrinde... Onun bir yerden haberi yok. Ama biz öyle miyiz? Her şeyi duyduk öğrendik şimdi. Bu, bu durumdan sonra bizim iki yerden başkası bize nasip olmaz. İki yerin birinden başkası bize nasip olmaz. Ya cennet olacak? İnşallah Rabbim nasip eylesin. İstiyoruz ya Rabbi. Nasip eyle ya Rabbi. İnanıyoruz ya Rabbi. Nasip eyle ya. Bir de adam hiç inanmıyor. Amin bile demez ki. Adam da diyor. <gülüyor> Bunlar da hayal görüyorlar cennet cennet cennet. Allah, ım. bir de bu kadar dua diyorlar amin diyorlar. Bize de gülenler var ha. Bunlar kafayı yemiş diyorlar. Nerede var? Cennet nerede? Amerika her yeri keşfetti. Uydudan film çekiyor, resim çekiyor cennetin resmini. <gülüyor> cennet uydudundan yukarıda da 13 nasıl çekecek Uydu aşağıda kalıyor. He? Allah Allah. Ne kadar acizlik ya. Mevla istese uydularını kafalana vurur. Kaç tane uydu öyle düştü kafalana sonra? Neyi çekecek ya? Uydu dediğin nereye kadar iyi? Daha birinci kat semaya gitmiş mi? Birinci kat semaya giden uydu yok ki. Bunun üzerinde yedi kat var, her birinin arası 500 sene. Sonuna giden varsa bir resim çeksin de biz de görelim. Bak, buradan yukarı bir şey yok. He? kendi yok olur zaten geri dönemez ki nere gidiyor ne düşünüyorlar ne düşünüyorlar bu cennete inanılmaz anasının karnındaki çocuğa böyle dünya var desen hadi git işine der ya desene ki ya çık bak burada boğulacaksın büyüdün baya kaç aylık oldun nefesin darlandı ya bir de 300 500 geçen bir tane 8 doğmuş nasıl duruyorlar orada ya ondan sonra insan insan köpek değil 8 doğurdu bir tane. Bilmiyorum ne kadar yaşadı da haberler ya. Allah'ın kudreti bu. E şimdi sen efendim orta duruyorlar. Bunlara desen yahu 8 tane birbirinizi boğdunuz üstünüze dolandınız. Çıkın ya. <gülüyor> Rahatız ya seni. <gülüyor> yahu gökler var, yerler var, denizler var, dağlar var, taşlar var, şu var, bu var, o. Saysan onlara. Ona ne diyeceksin? Ya delimizin gidişini. Burada bizim yememiz ağzımıza geliyor ya. Ne uğraşacağız? Rahatsız biz işte şimdilik adama da cennet var diyorsun şöyle geniş böyle geniş 60 dünya kadar cennet bir müslümana verilecek dediğin zaman ne yapacağım o kadar geniş yeri ya diyor <gülüyor> bu da kafasız ya bir tane söyle dedi bana Rize'de ben okuyorken 79 senesinde cipte gidiyoruz onlar komok uyanıktır Pilav sokuyor bana ben bir şey söylüyorum o bir şey söylüyor onlar bana çok hizmet etti Allah razı olsun onlarda onların ekmeğiyle büyüdük yani bir tanesi öyle jimpte gidiyoruz. Ondan sonra. Ben de o zaman da böyle kitabın ortasından yine anlatıyorum demek ki. Halbuki herkesin anlamayacağını anlatmayacaksın. Çünkü adamın beka, hiç namaz yok, abdest çok, belge imal yok. İşte bizim o zamanki çocukluk kafamız tabii. Efendim hemen 60 dünya kadar cennet falan. Ne yapacağım dedi o kadar. 59'unu parseller parseller satarım dedi. <gülüyor> i̇şte yani hemen Ben de biraz hazır cevaplık vardı çocukluktan. Yapı yapıştırırım. Dedim ya senin dedim bir sen madem ona inanmıyorsun dedim zaten olanın herkesin senin kata var ne alacak senden dedim e inanmıyorsan zaten dedim giremediysin oraya zaten bir yerin yok ne konuşacaksın neyi satacaksın sen dedim demek ki inanmıyorsun buna bu alay etmek kafirlik olur falan bir şeyler anlattım ona artık ne oldu bilmiyorum ilerisi dinledi mi inandı mı inanmadı mı yani hemen oradan 60 dünya kadar bu diyor ne manası var anlamıyor onu bu kadar büyük olur mu? Haluk Efendi Hazretleri bunu ne güzel ispat ediyor. Buyuruyordu ki, ne kadar yıldız var? E sayısını Allah bilir. Hiç kimse daha yıldızların sayısını keşfedememiş. Şimdi yeniden bir yıldız kümesi buluyorlar, Oo, bütün hesapları bozuluyor. Ona göre bir hesap yapıyorlar, şimdi diyor, yeni bir şey bulundu. Hadi bütün astronomi alt üst oldu. E daha kıyamete kadar neler çıkar? E bu sefer kaç tane yıldız var? Sayısını Allah bilir. Bir yıldız ne kadar büyük? Dünyadan çok büyük oldukları kesin. Öyle yıldızlar var. Kaç katı da? E peki bunları niye yarattım diyor Kur'an'da. Dünyaya süs olsun diye. Yani senin lamban gibi. E peki şu fani hayat için bu kadar yıldızı yarattı da sonsuz ahirette bir yıldız kadar bir adama bir yer veremez mi? Zaten hazır yaratmış onları dökeceğim diyor. Onları hep dökeceğim sökeceğim diyor. Tavan söküldü mü? Tüm tabi şeyler de Lambalar, mambalar dökülecek. Gök kubbe sökülünce koyun derisi veyles sema'u küşidlat veyles sema'u gök ne olacak? Küşidlat. Ne demek? Hayvanın derisi soyulduğu gibi çıplak kalacak diyor. Soyuldu mu ne güneş kaldı ne ay kaldı ne yıldızlar kaldı. Bu kadar onları yani geçici yarattım diyor. E peki ya sonsuzluğun ahirette ne yaratmaz? E i̇nsan bunu böyle düşünür mü ya? Bu kadar büyük ne olacak da nereden olacak? İmansızlık. Allah muhafaza Onun için. Namaz senin dünyada diyorum sana evin ocağı yıkılsa razı mısın? Değilim. Bir direği yıkılsa razı mısın? Değilim. Peki bu dünya öyle de geçer, böyle de geçer. Sonsuz ahirette 60 dünya kadar cennet veriliyor bir adama. Bunun tümü yıkılıyor namaz kılmayınca. 60 dünya kadar cennetten senin bir karışın olmaz namaz kılmayınca. Ne olacak? Ya buna insan bu zarara inanan razı olmaz. Ancak dalga geçen ama cennetmişmişmiş. İnanmayan tamam. Ama ben bir adam inanıp da ben bu dinin direğini yıkacağım, bütün evimi, ocağımı, ahiretimi batıracağım. Bunu bir adam yapmaz. Bu namazda ne zarar var? Ne zorluk var? Bana anlatsana. Bunun tahareti, bunun temizliği, bunun abdesti bu. Bunun... Her şeyi şifa, her şey rahmet ya yani bedenle ilgili sağlıkları onlara ben kürmüyorum tabi bazı doktorlar da onların üzerinde duruyorlar ama o işi de çok karıştırmak iyi değil yani her şeyi ona bağlamak işte şey de yaparsan efendim, başında kan beynine gidiyor da şöyle faydası var ya tamam faydası mutlaka var da bu sefer herif namaz kılmayacak kafası üstte bir dikilecek yani şimdi o işi öyle bağlamamak lazım yani Mevla'nın emrettiği Şeylerde maddi ve manevi bedenimize, ruhumuza, tarafımıza fayda var, şifa var. Böyle inanırız. Ama şimdi tabii bunu ne yapmamak lazım? Efendim namazın şurası şunun için, burası bunun için dememek lazım. Çünkü o nedir? Senin bildiğin zekat olmaz. Binde biri değil. Onu ona bağlamak iyi olmaz. Ama böyle ne faydalar var? Denebilir hikmet. Evet. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. وَجْهُد۪ينِكُمُ السَّلَاتُ فَلَا تُسِيُّهَا Dininizin, imanınızın, İslamınızın suratı, yüzü yani vitrini diyelim, ekranı namazdır. Sakın onu ne yapmayın? Kötü yapmayın. Şimdi bir insanın bütün güzelliği, şusukusu neresinden belli oluyor? He? Vücudun her tarafı alaca olsa rengini, derisinin rengi değişik olsa iğrendirici, çiksindirici, uzaklaşmışlar onlar hep kapalı olsun. Ama yüzü güzel oldu mu o adamın notu nereden? Yüzünden. Dininizin yüzü namaz. Sen şimdi mesela mağazanın içinde neler var neler var ama millet nereye bakar? Vitrin! Onun için allah Teala tabii ki kulunun kalbini bilir, içini bilir, dışını bilir, her şeyini bilir. Ve lakin nereye bakar? Bilirim ama diyor. Muameleyi neye göre yapacağım diyor. Namaza göre bakacağım. Melekleri, melekleri neyi gösterecek? Kabire indim mi namazı gösterecek. Evvelumayyus elum. Aynus salat. İlk sorgu namazdan evet. Namazın hesabını verebildi mi? Verebildi. O zaman Mevlana buyuracak. Daha karıştırmayın bunu. Çünkü yüzden kurtardı. Ondan sonra Orucunda şu çıktı, haçında bu çıktı, zekatında şu çıktı, karıştırmayın. Namaz öbürlerini kurtarır. Ama hepsi düzgün olsa, namaz olmasa, hepsi bir toplansa namazı kurtaramaz. Hepsi namazı kurtaramaz. 50 tane haç olsa, 80 tane ömrü olsa, zekatı kat kat, 40'ta bir değil 40'ta 50 olsa, hep verse, namaz yok. Hiçbiri toplansa namazı kurtaramaz. Bütün yetimleri yedirmiş. Bütün miskinleri doyurmuş. Bütün dullara bakmış. Yapmadığı iyilik kalmamış. Ama namaz yok. Kabul değil. Allah namazı terk edenin diyor ne efendim haccını kabul eder. Ne zekatını kabul eder. Ne hayrını kabul eder. Ne duasını kabul eder Allah Allah. Lanetlenmiş Allah muhabbet. Lanete uğruyor ya. Kolay bir şey değil. Onun için efendim hiç olmazsa ne yapalım? Yüzü muhafaza edelim. Dinimizin yüzünü bozmayalım. Bozdurmayalım inşallah. Evet. Yine bir hadis-i şerif Resulullah buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem As-salatu bellatu rabbi Namaz Allah'ı razı eder. allah Teala buyuruyor. Namaz kılan kulumdan razı oluyorum. Bak. E şimdi bunu tabii ne kadar titizlik yaparsan, ne kadar dikkatli kılarsan Abdestine, kusine riad edersen, kıldığın namazı tadil erkanla, vakti vaktine kılmak, cemaatle kılmak. Bunun da tabii nesi var? Cemaatle namaz hakkında sırf bir kitap yazdım. 300 sayfa kitap. Ne ilimler var onda, ne ilimler var onda mesela. Hep bütün bu kitaplar sizin için. Yani okumanız için demek ne kadar ilim var. Ben yine kısa kısa kesiyorum. Ama namazın önemine bina 10 ta On tane kitap yazsak yine bitiremeyiz. Namaz dinde böyle bir yeri var namaz meleklerin en sevdiği ameller namaz da çok severler namaz kılanı da çok severler Ve sünnetül enbiya bütün peygamberlerin sünnetidir adem aleyhisselam da kıldı muhammed mustafa da kıldı sallallahu aleyhi nebiyyine aradaki bütün peygamberler de ne yaptı namaz kıldı ama bu beş vakit namaz bu vakitleriyle kime verildi bizim ümmete verildi Eski ümmetlerdeki elli vakit kılana bu beş vakit ne oldu? Bedel oldu, muadil oldu. Bize çok işte kolaylık, ücrette fazlalık verildi bize. Bize yapılan lütuf kimseye yapılmadı. Bize peygamberimizin hürmetine çok iyilik nasip edildi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü biz ahir zamanda geldik. Çünkü biz garip zamanda geldik. Ve takatımızın az olacağını Allah bildi. Ömrümüzün kısa olması gücümüzün az olması. Eskümetler elleriyle dağları yontuyorlardı. Taşları, kayaların içinden evler yapıyorlar. Kur'an-ı Kerim söylüyor zaten tarihi, e, efendim eserler de buna şahitlik ediyor. Bizim öyle gücümüz ya biz vincin üstüne oturuyoruz. Düğmeye zor basıyoruz ya. Bizde i̇şte bu kadar halsizlik var ya. Hele bende döküntü. Böyle zor açıyorum şimdi. Az daha uyuyacağım. Bu sefer ne konuştuğumu da bilmeyeceğim ya. Yani biz böyle zayıf adamız biz. Mevla bunu bildi. Dedi ki size az amele çok sevap vaat ediyorum. Ama adam onu da yapmıyor ya. E işte Efendi Hazretleri'nin Gaddesi Allah'a şerh'e anlattığı gibi. Adama acıdın diyor fakirliğine. Ne yaptın? Ona bir dükkan açtın. Ondan sonra e, efendim sermayeyi de koydun. tezgah malla doldurdun rafları. Ondan sonra adama anahtarı teslim. Gel burada çalış. Bundan sonra kazan. Ben bundan sana borç yazmadım. Hepsi senin. Ama bundan sonra geçimin aldığın, sattığın işte birini alırsın, bir şey satarsın, bir şey koyarsın mal yerine, karı oylanda geçinirsin. Kim yapar bunu ya? Bu zamanda babası yapmıyor adama. Ondan sonra yani yaptı bir adam böyle iyilik. Birkaç zaman sonra da insan böyle bazı iyilik sever insanlar da merak ediyor işte kazanmış mı şey. inşallah iyidir. Ben de bir hayra sebep olurum. Bir de gidiyor bakayım dükkan kapalı. Aa. Niye bu dükkan kapalı? Bir de gidiyor adamı buluyor. Veya ona haber yolluyor. Ne oldu bu? Nerede? Dükkanı niye açmıyorsun? Sen fakiridin. ihtiyacım var. ya diyor bana bu dükkanı açan adam. Çok kerem sahibidir. E ne demek istiyorsun? O gider çalışır. Kazanır. Parayı da bana gönderir. Bizimki buna döndü. Mevla bu kadar sevap koydu. Bu kadar kuvvet verdi. Suyu veriyor. Yemeği veriyor. E, abdest almak için su lazım. Abdest almak için elini ayağını tutmazlar Namaz kılman belinin Efendim doğrulmaz mı? Hepsini yapıyor. adamine yatmışız. E Allah madem beş vakit namaza elli vakitlik sevap yazıyor. Hiç kılmadan da beş vakit yazar. E bu nesi felsefedir? Sen ne ahmaklıktır ya. Allah da diyor ki <gülüyor> Celle Celaluhu Ya eyyuhel insan Ma bi rabbike'l kerim Ben çok keremliyim, çok cömertim, çok iyilik severim ama benim öyle olmama seni ne aldattı? Yani Cehaletin aldattı, ahmaklığın aldattı. Seni yoktan yarattım, mecbur muydum? Peki yarattıktan sonra seni canlı kılmaya mecbur muydum seni? Taş ederdim, ağaç ederdim. Peki canlı kıldığım seni, insan etmeye mecbur muydum? Bak efendim maymun ederdim, inek ederdim. Peki seni insan ettim, Müslüman etmeye mecbur muydum? E, müslüman ettim, peki sana... Efendim, herkes gibi el-ayak vermeye mecbur muydum? Ya senin kafanı başka tarafa, gözün burnun, değişik bir mahluk, hılkat garibesi bir şey ihtiyaç etseydim de suratına bakan, o kaçsaydı? Fesevvake, seni donattı, el-ayak-göz-kulak bu kadar uzuvlarla mücehez hezetti, Fadeleke, uzuvlarını birbirine muadil etti. Mesela bir kulağın kepçe kadar, bir kulağın kaşık kadar olsa ne olacak? Kim bakar suratına ya? Evde kalırsın. Kim alır seni ya? Hayır. Kızlar evde kaldı diyorsun. Adam da evde kalır. Hangi kara evlenecek öyle adamla? Bir kolun uzun, bir kolun kısa. Ne olacaktın? Bak Allah Teala bizim, bize öyle bir suret verdi. Fi <gülüyor> Dilediği bir surette seni terkip etti de herkese de özel bir suret verdi de biri birine karışmıyor ya. Bu kadar milyarlarca insan var. Tam suret tutmuyor hiçbirinde ya. İkiz olsa tutmuyor ya. Hep bir fark yaratıyor ya. Bunu nasıl yapar? Kurban olduğumu. Bunlar kopya iki tane koyun yaptılar birbirine karıştı yani. O hangisi o hangisi? Şimdi Mevlana buyuruyor. Ben yaptım yapacağım iyilikleri. Daha benden iyilik beklemeyin. Ben yaparım iyilik. E senin kıldığın namaza sevap vermek zorunda mıyım ya? Sana cennet söz vermek zorunda mıyım? Sen bana şükretmek en mecbursun, kulsun. Ama bir de ona da cenneti söz veriyor, bak şimdi. Allah. Ne gibi? Adam seni götürüyor, Çamlıca'da bir köşk gösteriyor, bir milyon dolar. E benim bununla ne alakam var? Niye ne alakan olsun? Bu ev senin olabilir. Hadi git işine nereden. Ben. Ondan sonra veriyor ona bir milyon dolar. E Ver sen bunu bana. Onu da değil, kırkta birini ver diyor. Kırktan birini, al öbürü kalsın, e, al evi senin olsun. Mevla'nın böyle, zekat veriyor kırktan birini. Kırkını kim verdi? On sonra zekat verdin diye, alsana cennette köşk. Ya böyle bir Allah'a karşı da bu kadar nekeslik, çimrilik, tembellik böyle. Mevla böyle işi sevmez. Namaz kılınacak, secde yapılacak. Böyle üşenmekle olmaz bu iş. Öyle yok. Ben çok seviyorum hocaları, hacıları, kurtarırım. Böyle sohbetede geliyorum, gidiyorum her hafta. Haftada da hoca diyor ki aff olarak çıkın. Ananızdan doğmuş gibi günahlarınıza sevaba döndü. Bu da çıkıyor beyefendi. Namaz yok, abdest yok. Haftaya bir daha gideriz nasıl? Böyle olur mu ya? Ve aslül <gülüyor> iman namaz imanın aslıdır, esasıdır. Ve icabetü duha, duanın kabulüdür. Yani senin Allah'a yalvarıyorsun. Bu namaz kılmayan kapıdan dilekçesi yok. Kapıdan girecek gerekçesi yok. Gök kapıları açılır, namazsıza icabet yok. Kabulül amal. Amellerin kabulüdür. Amellerin kabulüdür ne demek? Diğer bütün amellerin kabulü ona bağlıdır demek. Zekat verdin mi? Verdin. Namaz kılıyor musun? Kılmıyorum. Zekatın geçersizdir. Yani kabul değil. Ha madem öyle verme demeyeceksin. Mesela adam Ramazan'da oruç tutuyor ama namaz kılmıyor. Sen oruç tutuyorsun E ee? Namaz kılıyor musun? Kılmıyorsun. O zaman boşuna aç durma ye. Öyle demeyeceksin. Tutsun. O ayrı bir borçtur. Ama ahiretteki yan gelirleri kazandıracağı büyük dereceleri kaçırır namaz olmadığı için. Ama adama da oruçta tutma deme. Anladın? Kadın kapalı namaz kılmıyor. Böyle çok var ha. Bazıları da açık namaz kılıyor. Acaba acaba işler var. Eşini kadın kapalı diye namazla kılmıyorsan açılsan daha iyi olur. Madem namaz kılmıyorsan öyle denmez ki. Ama tabii ki kapandığının sevabını da alamıyor işte yani. Günahından kurtuluyor ama açılmanın günahından kurtuluyor açılmadığı için. Ama kapandığının da bir sevabı var derecesi. Onlar namazsıza yok. Namazsız bütün makbuliyetleri kaybeder. Kabulünü göremiyor diğer amellerin. Ama sen şimdi diyorsun ki hocaefendi ne var? E, namaz kılmaz bir şey etmez benim bir arkadaşım var. Bir dua diyor hemen kabul oluyor. Bu nasıl iş? Sizin kafanızda böyle sorular çok takılıyor. O neden oluyor biliyor musun? Şimdi o adamın dünyada başka bir iyiliği var. Fakire makire bir iyilik yapmıştır. O iyiliğin karşılığı o dua kabul oluyor. Ama namazsız diye kabul olmaz dedin sen. Benim dediğim şu. Şimdi bu adam namazsız olduğu için duası kabul olmaz dediğim. Yaptığı dualardan, ahirette ne var? Bütün dualar amel defterinde sevap olarak çıkacak. Bu adamın yaptığı duaların hiçbiri cennette derece olarak sevap defterinde yazılmaz. Anladın? Ama dünyada bir iyilik yapar, o iyiliği de Allah dünyada öder ki, ahirette alacağı kalmasın diye. O da kötü bir şey. Neden? Yarın ahirette alacağı yok. Çünkü dünyada, e ben efendim fakire yedirmiştim, e ben de senin kafana cam inecekti, seni oradan sıyırmıştım diyecek Allah hadigitti. Ve Ne bereketin virizği? Rızıkta berekettir. 5 vakit namaz kılan rızkında bereket bulur. Namaz kılanla namaz kılmayan aynı 800 milyon şey alsa 800 lira haşa alsa rızkın bereketini kıyas yaparsın. Namaz kılan da o bereketi görür. Öbürü sızlanır. Bu bunu böyle mukayese edeceksin. Namaz kılan zengin olur demedik. Ondan sonra kaç senedir kılıyorum. Asgari ücrete talim ediyorum diye bana konuşma. Namaz kılan zengin olur dedim ben sana. Rızkında bereket görür dedim. Zenginlik başka bir şey. Bereket. Başka bir şey. Nice zenginler. Bereketsiz. Niye intihar ediyorlar? İntihar edenlerin çoğu zenginlerden. Bereket yok. Bunalıma giriyor. Bereket olsa genişlik olur. Ondan sonra Zorahatün bil beden. Namaz nedir? Bedende rahatlıktır. Yani ne bileyim bilmiyorum yani yatsıyı kılmadan yatsa adam uyuyamaz ya. Beden kütük gibi oluyor ya. Uyku girmemesi lazım gözüne. Eee hoca sen bana sor. Öyle mi uyuyorum ki. Nasıl uyuyorsun ya? Ben uyuyamıyorum ya. Ölürsem mölürsem gece bir de namazı kılmadan gece kalkarım. Ya kalkamazsam ya? illa kılalım. Beden namazı kıldı mı ne olur? Rahat eder. Ama bu ne gibidir işte? Alışana göredir işte. Kılmamağa alışan da Allah muhafaza etsin. <gülüyor> namaz düşmanlara karşı nedir? Silahtır. Kimdir düşman? Nefis. Şeytan. E namaz oldu mu şeytanın işi bitti. Çünkü namaz kılarken Mevlana buyur meleklere kulumun ne kadar günahı vardı namaza durmadan evvel şu kadar. Kaldırın. Kulumun günahlarını kafasının üstüne kaldırın. Niye? Huzurumda hafif dursun namaz biter melekler sorar ya Rabbi ne yapalım bu günahları Mevla buyurur ki e şimdi bana yakışır mı ki adamı hafifleteyim sonra tekrar yükleteyim ne olacak mahvedin onları kafandan kalkar onun için namazda insana hafiflik gelir bu da ne olur düşmana karşı şeytana büyük silah olur çünkü şeytanın bütün karı sana yaptırdığı günahlarken bir de baktı bir namazla beraber sen bütün yükünden kurtuldun şeytan çok yorgun düşer çok perişan olur ve şeytan. Bak vesile ne Şeytanın hiç istemediği bir şeydir namaz. Hiçbir insanın namazı. Çünkü neden? Secde etmeni istemez. O secdesizlikten iblis oldu. Çok secde etti ama Adem Aleyhisselam'a doğru secde ettendi, etmedi. Şimdi biz ne yapıyoruz? Şu vakitte secde et deniyor, o vakitte ediyoruz. Şöyle dön kıbleye deniyor, öyle dönüyoruz. Ha biz emir tuttuğumuz için şeytan bundan rahatsız olur. Ama desen ki kıble o taraf, şu tarafa kılayım, şeytan teşvik eder, kız. O tarafa iki rekat kıldırırken vesvese verin, bu tarafa elli kılsan ne adamsın der sana bile ferahlık verir. Çünkü neden? Gavur olacaksın ya, kıble bu taraf ya sen böyle kılsan ne olursun? Gavur olursun, şeytan ona bayılır. Bu sene neye çattı? Doğduğu gece deneydi neydi zaten? Pazartıcaya çattı. O gece buradayız inşallah da. Gündüz kadınlara, erkeklere bir efendim Lale Gül efem radyo vasıtasıyla Bağcılar Olimpik Kapalı Spor Salonu'nu tutmak istiyorlar. Hanım cemaatler de gelsin. Gündüz büyük bir sohbet olsun. Resulullah Efendimizin anısına, hatırasına bir şenlik olsun, bir coşku olsun. Hanımlar, çocuklar da istifade etsin. Ondan sonra akşama biz yine burada alemimizi yaparız. Bizim burada alemimiz. Mevlidimizi okuyacağız inşallah. Bürde okuruz, bir şeyler yaparız biz. Belki Sakalı Şerifi ziyaret ederiz inşallah. Hazırlıklarımızı yaparız. Bunlar bu ayetlere, hadislere muhtaç değil mi? Sohbetlere ihtiyacı yok mu bu insanlar? Kaldı efendim kimlerin eline? Ehli sünnet dışı fırkaların milyon dolarlık televizyonları köylerde bile uydu kanallarından onları zehirliyor. Onlar o parayı buluyor batıl adına. Biz hak üzereyiz diyoruz, ehli sünnet geçiniyoruz. Hizmetiz, yardımız, var mıyız? Ben senden para mı istedim? Ben bir kuruş para aldım mı vaaz ettim diye sizden. Ama orada yayın için verici bilmem ne işler var. Benimle ne alakası var bunun? Beni beni hiç haberdar etmez bu iş. Ama ben o insanların dinlemesini istiyorum. Fakat siz hiç oralı olmadınız. Efendi Hazretlerinin babasının dediği gibi diyorum size. Ne dedi? Giderdim çay bahçeye, çapındık çay neyse... Her namaz vakti Ali efendi babası Gelirdi camiyi açardı Namazı da ezanı da okurdu Namazı da kıldırdı, köylü dağılmış ya Bahçelere kimse camiye gelmez O bahçede kılar Ama her vakit Bir vakit babası cemaatı bırakmaz Cemaat da yoksa kendi yine ezan okur Kılar Ondan sonra da köylü toplandığı zaman Ne dedi cuma günü onlara Camiyi bana bıraktınız dedi Allah razı olmasın Sizden Efendim babasının duası gibi yapacağım size sonra Yani bu işleri bana bırakıyorsunuz Benim yüküm ağır Bak sonra çekilirim bir kenara Bak çekilirim bir kenara Görürsünüz gününüzü Kurtulduk hocadan dersiniz Çekilirim neden? Bu el birliğiyle yürümesi lazımdır Batılın sesi gür çıkıyor Niye hakkın sesi cılız çıkacak? Sizin nereye ne vermeyen işinizde zenginler var, öyle zenginler var sizde ama Parası hayra nasip değil çoğunun Batılı gördü mü veriyor ya Veriyorlar veriyorlar topluyorlar paraları Milyonlarca dolarlar Bir de haberlerde çıktı ki Hristiyanlara yardım yapmışlar 2 milyon Müslümanlar topluyorlar paraları veriyorlar 2 milyon dolarlık Hristiyan okuluna yardım vermişler Müslümanların paraları. Allah Allah Öyle gider işte Öyle gider. Ya sen hakkı aramazsan, ehli sünnet hizmeti nerededir diye aramazsan, gider bakalım nereye gider. Bunlar ufak rakamlar. 3 milyar, 5 milyar. Bunlar büyük rakamlar değil. Biz milyon dolarlardan bahsetmiyoruz. Ama bak 300 milyona 300 bin kişi dinliyor düzcede. Şu anda yayın var. Bir arkadaş bunu yapıyor. Bu nedir yani? Ama ben nereye yetişeceğim? Ben nereye yetişemem ki? Bu kandil günü de inşallah... Ya Alegül Efendim bugüne kadar 3 sene oldu Hiçbir salonda bir toplantı yapılmadı Bu ilk olsun Muhammed Mustafa'nın Hatırına olsun Sallallahu aleyhi ve sellem Yani bir başlangıç olsun Kadın cemaatler de gelebilsin Bak, Senelerdir gelemiyorlar yani Onlara da sohbetleri girişleri ayrı Çıkışları ayrı Ona göre hazırlanacak inşallah Sponsor olanlardan telefon bekliyorlar Arkadaşlar ilgilenirler Bana, bana söylemenize bir gerek yok Allah bilsin Celleşanuhu Celle Celaluhu. Celle. Amma ve lakin sadece ben dinleyeyim, ben çıkayım gideyim, ben yapayım edeyim, ben okuyayım, ben kılayım. E bu millet ne olsun? İnşallah bunlar da duysun. Siz de bu işte aracı olun. Yardımcı olun Allah için. Allah görüyor hepinizin gayretini. Ne yaptığınızı görüyor. Allah'ın kimseye ihtiyacı yok. İslam'ın da kimseye ihtiyacı yok. Herkes yoldan çıksa Allah'ın bir kaybı yok. Vallahi biz muhtaçız biz bu ihtiyacımızı bilelim ya Rabbi senin kapında hizmetçiyiz diyelim yoksa biz hizmet etmesek ne olur batıl ortalığı sardı millet değerli sünnetten çıktı millet yanlış adamların peşine gitti Allah bundan ne zarar görür biz zarar görürüz bundan ya ve şefi'i'un beyni sahibi ha ve beyni melekil namaz nedir sahibiyle ölüm meleği arasında şefaatçidir ne zaman Ezra Aleyhisselam gelir, sert gelse, adamın canını söküp almaya gelse, ona sert muamele yapmaya gelse, adamın namazı devreye girer, namaz Ezra Aleyhisselam'ı ne yapar? Yumuşatır. Ezra Aleyhisselam namazı gördü mü, adamın namaz kıldığını gördü mü, bildi mi, o adama sertlik yapmaz. Ama namazsıza kötü, kötü muamele yapar çünkü şefaatçisi yok. Namaz aracıdır. Aracı yok. Kalktı aradan? Aziz hala serttir. Ve siracun fi kabri. Kabrinde kandildir. Kabirde ışık lazım. Ha gitti bugün kaç kişi mezara. Bu kadar insan ölüyor. Kabirde aydınlık lazım. Ha bu göz görmez ama ruha lazımdır. Evet. Bu ne olacak? Namaz olacak. Ve firacun tehte cenbeyi. Kabirde seni yumruk kadar toprakların üstüne yatırırlar. Velev ki kadife kumaş serseler, ne faydası var? Velev ki yatak yataştan götürdüler, serdiler, üzerine seni koydular. İstersen öyle bir mezar yapabilirsin belki. Ne faydası var? Çünkü bu beden anlamıyor ki o yataktan rahatlasın. Ruha lazım. Ruhun rahatlığı için altında namaz, yatak olur, namaz kandil olur. Ve cevabı münkerim ve nekir. Münker nekir gelir. Sorgu sual başlar. Dinin, imanın, kitabın, peygamberin, kıblen vesaire cevapları namaz verir. Namaz varsa cevap kolay. Namaz yok. Çünkü ilk sorgu namaz. Ne cevap verecek? Namaz yok. Bitti. İmtihan başlamadan bitti. Niye? Namaz yok. Bitmiştir. Ne olacak bu şimdi? Bu bayram namazıyla kurtulur mu bu? Cuma ile kurtulur mu bu iş? Niye secdeden kaçıyorsun? Ve mu'nisun Namaz Kabirde mu'nistir, enistir, yoldaştır Yani yanında arkadaştır Anan baban gelmez Karın kocan içeri girmez Ama namaz Nurani bir kılıkla beraber aynı arkadaş yanında oturur Kabirde gözükecek Ve zâdül mâhu kabri Kabrinde azıktır Azık ne demek? Yiyeceğin içeceğin ya ben ne içemeceğim? Ölmüşüm zaten. Olur mu? Beden öldü, ruh ölmedi. Ruh ya cennet bahçesinde, ya cehennem çukurunda. Cennet bahçesinde nimet var. Allah şehitler için ne diyor? ''İnde Rabbim yurza kud'' Şehitler ölü değiller, benim yanımda rızıklandırılıyorlar. Halbuki mezarda yatıyor ama rızıklandırılıyor diyor, rızık devam ediyor. Bu, bu rızık namazla kazanılıyor, elde ediliyor. Kabrinde ne zamana kadar? illa yevmil kıyameti. Ya kaç sene yaşadın? 50 sene, 60 sene. Bul erdin 12 yaşında. Kaç sene namaz kıldın? 40 sene, 50 sene. Veya daha 20 yaşında öldü. 8 sene namaz kılmış. Azgın bitmez. Ne zamana kadar? Kıyamet sabahına kadar manevi azgın devam Ama öbür türlü istediğin kadar konserve koy, bilmem ne koy, nere gidersen git. Bir ayda, iki ayda bütün erzak tükenir, bozulur gider. Ama namaz hiç bozulmaz. Onur devam eder. Feydakehane umul kıyameti. Kıyamet günü olunca ne olacak? Kanedis salatu fillen fevqa. Hemen kabirden çıkar çıkmaz mahşerde güneş tavan boyu yaklaştığı için milleti kaynatıyor. Her taraf insanlar su olmuş akıyor. Eriyor böyle eriyor. Adam sanki tereyağını koydun şeye ya. Tereyağını koysan ocağın üstüne nasıl eriyor? Mahşer günü böyle insandan su çıkacak. Yani. Ve lakin ölmek yok. Su kaybından ölmek yok. Ama böyle güneş. Gelmiş kafana. Namaz varsa namaz üstünde gölge olur. Allah. Hemen gelir gölge güneş hiç vurmaz. Bir de başına taç koyarlar böyle. Güzel bir taç. Bu adam cennetlik demektir. Madalyayı aldı. O taç var ya. Daha mahşerde cennete girmedi ama o tacı gören melek ne var? Alameti gören tamam bu cennetlik. Buna ilişme. Ve libasen ala bedeni. Bedeninde elbise olur. Yani namaz kılan kabirden urayan çıkmaz. Herkes çıplak çıkar. Bu namaz kılan çıkarken giydirilir cennet hülleleriyle. Çıkar elbiseleriyle. Öbürleri çıplak. Ya onun için Efendi Hazretleri derdi ki Dünyanın evine inanıyorsunuz. Yatağına yorganına inanıyorsunuz. Yemesine içmesine inanıyorsunuz hepsi için çalışıyorsunuz, temin ediyorsunuz ahirette niye düşünmüyorsunuz yemek yok mu elbise yok mu şu yok mu bu yok mu niye bunu temin etmiyorsunuz ya, ahirete inanan dünyadaki ihtiyaçlar orada da var bunları ne temin edecek imandan sonra namaz bedeninde elbise olur önünde koşan nur olur yani namaz önden gidiyor o da peşinden gidiyor çünkü onu aydınlatıyor yolunu namazı olmayan karanlıkta Yanından biri geçecek de o da onun ışığı altında biraz ilerleyecek. Sonra o tabi hızlı geçip gidecek. O ışıksız kalacak. Ne olacak? <gülüyor> ya nurları önlerinde koşanlar. Nurları başına almış giderler. E bir de bize bakın biz de sizin ışığınızla yolumuzu görelim. Karanlıkta kaldık. Nereye gideceğiz? Ne cevap alırlar? <gülüyor> ya biz bu nuru dünyadan aldık. Buradan nur satılmıyor ki. Dönün geriye dünyaya. Gidebiliyorsanız da oradan nur arayın. Adam namaz kılarken nurunu aldı. Depoladı. Beş vakit namaz. Sen ne yaptın? Beş vakit isyan. Secde yok. Beş vakit namaz kılmayan beş vakit büyük günah işlemiş oluyor. Ve beş vakit Allah'a gelmiyorum. Secde etmiyorum. Ruki etmiyorum. Huzurunda eğilmiyorum. Saf tutmuyorum. Dikilmiyorum. Durmuyorum. Hadi bakalım. Bir namazda kaç tane emir var? Kıyam ayrı emir, rüku ayrı emir, secde ayrı emir. Adam ne diyor? Yok, yok, yok, yok. E bu kadar da direniş olur mu sen? Sen kimsin? Rabbine karşı bu hareketleri yapabiliyorsun sen. Sana kim bu kadar müsaade eder? Mevla yine çok merhametlidir de belki tevbe eder diye. Hala seni yaşatıyor, yediriyor içeri. Ama sen bunu lehine kullan. Tevbeye fırsat bul. Vesitram beynev ve beynen nâri. Cehennem gürlediği zaman 70 bin Efendim Yularından Her bir yularından 70 bin melek 4 milyar 900 milyon eder Melek sayısı Cehennemi zapt edemezler hiçbiri Öyle gürlemiş cehennem Seyyar bir şey cehennem Pota gibi düşün Çok büyük ama e Dünya çok büyük Allah onu ne yapıyor Nasıl döndürüyor? Ay çok büyük. Nasıl döndürüyor? He? Ay ne oluyor? Oradan çıkıyor oradan. Bacayı dolaşıyor bacanın etrafı. Gidiyor bak. Güneş ne kadar büyük? Dünyadan şu kadar büyük. Sabah nerede? Şuradan. Akşam nerede? Allah öyle götürür. Sen de diyorsun cehennem nasıl gidiyor? E gözünün önünde güneş her gün gidiyor. Bir şey anlamıyor musun sen? Allah'a ne bu? Meleksiz de götürür ama onun işi sebeplerle. Melekler Cehennemi zapt demez. cehennem mahşer halkının üzerine saldırmağa kalkar. Namaz varsa namaz ne olur? Perde olur. Cehenneme ne der? Buna yolun yok. Namaz ben varım. Hüccetellil mü'minîne beyne yedey rabbi Allah Teala'nın huzuruna çıktığımız günde Rabbim yüzlerimizi ak eyleye İnananların hücceti, delili, rehberi ne olur? Namaz olur. Namaz varsa Allah'a gösterecek elinde bir delili var. Namaz yoksa Allah'ın sonuna göstereceği bir hücceti yok. Perişan olduk aldık. وَثِقَلَنْ فِي yani, Evet. Namaz ne olur? Mizanda ağırlık olur. Sevap günah tartılıyor. Düşünemiyorum bir adamın sağ tarafında sevap yoksa bunun sağ tarafı neyle dolacak? Düşünemiyorum. Bu kadar kitap okudum Bakıyorum. Namaz olmayanın sağ tarafında bir şey dolduracak, bir şey göremiyor. Çünkü hepsi ona bağlı. Sigorta attı, hepsi gitti, bütün lambalar gitti. Ve cevazen ale sıratı, sırattan geçiş olur. Kolay geçiş olur. Ya ne gibi işte, vizesini alan gibi, işte vesaire, işlemini kolay yapan gibi, eksiği olmayan gibi, öbür eksiği olanı tutarlar, bekletirler. Onu sor, bunu sor. Ve müftahallil cenneti, ve neticede cennete girerken namaz ne olur anahtar olur anahtarsız girilmez her şeyi açsan yine anahtar gerekecek niye namaz bu kadar önemli bu kadar faziletleri namaz topladı hiçbir ibadette bu kadar camiyet yok lenne salate çünkü namaz tesbihun tesbihtir ne demek duruyorsun neyle başlıyorsun Sübhane kallâhum Subhana ne demek? Ya Rabbi senin noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ya Rabbi senin hiç noksanın yok, yanlışın yok. Bütün kemal sıfatlarla muttasırsın. Rüku'a ediyorsun ne diyorsun? Sübhane Rabbiyal azîm. O ne demek ya? Bir tanesinin sevabına kadar. Sübhane rabbiyel âlâ. Bir tanesinin sevabı. Sübhane rabbiyel âlâ'nın sevabı. Sen bir bilsen. Yazdım namaz ilm halinde secdeyi yazdım. Sonra rüku'unkunu başka yerde gördüm onu. Nerede yazdım onu bilmiyorum. Kitaplarda dağıtıyorum, birini gördüğüm zaman onu hemen yazıyorum ama çok tabii araştırmak gerekebiliyor. Ve bize illa sevap vaati lazım değil. Biz emir kuluyuz ama Cebrail aleyhisselam yani yaratıldığından kıyamete kadar uçsa, kaçsa, göçse, nere gitse bir Sübhane Rabbiyel Alâ'nın sevabını zapt edebiliyor yani. Öyle bir şey anlayın yani. Kulasası. Bir subhanarabbil alâ. Çünkü o tesbih, tenzih, bir de âlâ en yüce. Allah'ın emri سبح اسم ربك الأعلى'yı uyguluyorsun orada. Rükuda سبح بحسب ربك العظيم ate ile amel etmiş oluyorsun. Bu namaz dediğin zaman namaz öyle İnkak değil bu bunda tesbih var ve takdîsün Allah'a kutsamak var, kutsallığını beyan var ve kıraatün Fatiha var. Bir Fatiha 7 Kur'an'dan üstün. Bir Fatiha'yı buraya koysan, Fatiha'yı çıkartsan yedi Kur'an'da Fatiha'sız. Buraya koysan, tartıya koysan Allah katındaki terazide bir Fatiha yedi Kur'an'ı tartar. Çünkü yedi ayettir her ayeti bir Kur'an'dan üstü. O da Kur'an'dandır ama onsuz Kur'an'ı kıyas yapsan. Anladın? Kıra'an var, o sonra zamm okuyorsun. Bir, bir inna ta inna ne demek? Bir kulü Allah. Hepiniz zaten kulü Allah talimcisiniz. Kulüvallah ufak mı görüyorsunuz? Ondan büyük sure yok be. Allah'ın en sevdiği sure hangisi? Ya. Kulüvallahı ve abd. O namazda siz zaten sıralı. İyidir o. Çok mübarek bir sure. Sahabeden birisi otomotoya bağlamıştı. Her rekatın sonunda kulüvallah. Başında ne okursa okursun. Sahabe şikayet ettiler. Dediler ya Resulallah bu bir şey çıkarttı. Yeni bir şey çıkarttı. Dedi çağırır. Dedi, ne yapıyorsun sen? Dedi ki ya Resulullah böyle yapıyorum. E neden sebep yapıyorsun? Dedi ki ihlas dedi Allah'tan bahsediyor. Ben de onun için ihlası çok seviyorum. Dedi ki Allah şimdi bana vahyetti ki Allah da seni çok seviyor dedi. Çünkü sen ihlası seviyorsun. Bir adam bir kere ihlas okudu. Resulullah Efendimiz yanından geçti dedi ki sana cennet vacip oldu. Mecburi gireceksin. Kulüvallah böyle bir şey ama. Işte ne okuduğundan haberin olmazsa hatim yapsan boşuna. Mesele huzur huzur. Aklın başında olacak yaptığın iş kafanda başında olarak yapacaksın. Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek. Yani diyorsun Namazda neler var ya? Fatiha'lar, ihlaslar, kıraatlar ve dua'un. Dualar. Sonunda Rabbene Atina'lar, Rabbene Gıfirliler. Allahümün Lâh neûzübike'ler de var. Namaz-il malinde o çok. Son dualar çok önemli. Allah'a sığınacaksın. Dört şeyden, kabir azabından, deccaldan vesaire. Borçtan. Dualar var. Tehlil, tehliller var. Tehlile. Tahiyatta ne okuyoruz? Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu İman kelimesi. 4000 büyük günah olsa döktürür kırar, geçirir Allah. İman kelimesi her namazda okunuyor bu. Şimdi namaz olmayanın durumu ne olacak? Hepsi zarara gitti. Ve temcidün, Allah'a Allah'a tazim var. Allah'a büyük tutmak var. Efendim bütün o tesbihlerin içeriğinde kalkıyorsun rükudan hamd. Ya Rabbi bütün hamdler sana mahsustur. Allah'a hamd, hamd var. Değil mi? Secde ardı Rabbi Ya Rabbi affet. Mahfiret duası var. Var var var. Ve li enne afdale le'mali kulliha Buna göre ne anlaşıldı? Bütün amellerin en üstünü as salatü li vaktiha vaktinde kılınan namaz bundan üstün bir amel olmaz ama şimdi onun için alimler ne diyorlar innes salate imadun fi şeri'atina fîhâ cemî'u hısalil hayri muçtemi'ah idâ mâ rumte meğfireten ve rutbeh fî cinânil hulbi murtefi'ah bizim şeriatımızda namaz öyle bir direktir ki ne kadar İslam'da hayırlı haslet varsa hepsi onda birleşmiştir af olmak istiyorsan mağfiret kazanmak, cennette mertebe kazanmak istiyorsan, hud cennetlerinde yüksek makamlarda sonsuza kadar kalmak istiyorsan işte direğe tutun, sağlam kulba sarıl ve böylece efendim namazı bırakma. Evet. On üçündür ki Rahman, bu da yine size bir teşvik olsun ve lakin burada size ne olsun? Dinin direği namaz onu tam okumanıza vesile olun. Onu bir okuyun bir daha. Bir okumadığınızda okuyun. Esas en büyük mesele abdest. Nasıl anladın? oradan bir dikkatinizi e efendim alın. Ondan sonra namaz ilmihalin nasıl kılacağım Allah'ın istediği gibi. Onu bir gözden geçirin. Yani ne var? Tadil i Erkan'a etmek için. Teadil-i Erkan'ın yazdık. Bunlar hepsi fuzuli miydi? Hepsinin yeri var. Ayrı ayrı vazifesi var. Mesele nedir? Mesela bizim çok büyük işlerimiz var. Bizim şimdi eğlenmeye, oynamaya, efendim dizi seyretmeye, maç seyretmeye, açık oturup seyretmeye vaktimiz yok. İki rekat farz namazda çok kusurlarımız var. İki rekat farzda bizim dolu eksiğimiz varken ve bu bize sorulacakken, şimdi ölsek bundan cevap veremeyecekken bizim ha <gülüyor> ha hiç vakit bulamamamız lazım. Ciddi Müslümansak, ölüme ahirete inanıyorsak, iman ve namaz meselesinde hassas ve ciddi olarak, ilk iş olarak, ilk vazife olarak, yani hakikaten evlenmeden, doğmadan, doğurmadan, insan evvela yapacağı Allah'a Allah'ıma bugün ölsem ne soracak, ne cevap vereceğim? Sakın gevşekten almayın. Ben anamdan böyle gördüm şeklinde namaz kılmayın. Ben arkadaşlardan böyle öğrendim şeklinde kılmayın. Mutlaka. ...öğrenene kadar bildiğiniz gibi kılın ama... ...ilk işte öğrenmeye bakın yani. Birkaç sure... ...talimli, tecvidli, namaz caiz olacak kadar... ...bir tadiler gel. En mühimi de bu abdest. Korkuyorum çoğunun abdesi olmuyor. Korkuyorum çoğunun abdesi olmuyor. Kuru yer bırakıyorlar yani. Ve taharet güzel alınmadığından... ...efendim akıntı kesilmeden... ...yapamuk kullanılmadan veya beklenilmeden... ...hareket bulunmadan bulmadan... ...hemen haladan çıkar çıkmaz abdest alındığı için ta abdest alırken bile ayağını kaldırırken yaptığı hareketle akıntı geliyor şu ayağını kaldırırken bile durmadığı için beklemediği için bir iğnenin ucu kadar akıntı çıksa abdesti gidiyor ama o tabi ayağına gelmiştir. o bir daha kontrol edip de bir şeye bakmıyor bozuldu mu bozulmadı mı çoklarında da bu abdest sorunundan çok sıkıntı duyuyorum yani çok sıkıntı duyuyorum üzülüyorum yani titiz olalım ama ben demiyorum ki böyle evhamlı olalım Bazısı da evhamdan efendim deri aşındıracak yani. On kere yıkar, öyle olmaz. E sen bunu yıkadığını anladın, bu üç kere tamamdır. Evham etmemek lazım. Evham da iyi değil. Bir e, şeytan vardır, adı velehandır. O velehan şeytanının sade işi abdest vesvesesidir. Kuru kaldı olmadı, oldu olmadı, oldu olmadı. Adamı yorar yorar, ondan sonra adam namazda da bırakır. Yani o vesveselere de kapılmayın. Ama dediğimde heple de ha böyle böyle böyle böyle de yapmayın. Yani şunun böyle bir usulü vardır. Şuradan şöyle. Görüyorsun yani. Bunu görüyor. Gözün görüyor ya. Yani. Allah göz versene ya. Niye kuru yer bırakıyorsun? Ayağında topuğunda. Güzel abdest alırsak. Şu namazı da vakti vakti kılarsak. inşallah. Efendi Hazretleri öyle müjde ederdi. Bir namazımız var. Onunla yüzümüz ak olacak. Bari bunu doğru yapalım buyururdu yani. Bari bunu doğru yapalım ya. İnşallah. Böylece Size duyurmuş oluyorum. Şimdi 54 farzı zaten okuyun. Ama okuyorsunuz hoca efendim ya bu senin anlattıklarının çoğu burada yok. Ya mübarek adam. Burada ben yazdım. Bu vaazdır. Arada katıyorum. O tabi kitapta hepsi yazmaz. O zaman. Ama 54 farz sırayla sizin gözünüzün önünde olsun okuyun inşallah. Bu hafta size Nedim Hoca Cebeci Camii'nin imamı Allah selamet versin. Nedim Hoca Efendi ağabeyimiz bizden de büyüktür yaşı. Sakal ve sünnetin önemi diye bir kitap tercüme etmiş. İçinize gelir mi? He? Şimdi bu kitap aslında kendi yazmadı bunu. Bu kitap kısa olduğu için, benim fıtratı Tahir'de de bazı meseleler var ama önemli. Bunu kim yazdı? Zek Zekeriya Kandehlevi. Zekeriya Kandehlevi'yi duydunuz mu? Kimi sahibi? Hayatü sahabe diye bir kitap duydunuz mu? Hayatü sahabeyi yazan kim? Muhammed Zekeriya, Kandilevi Hazretleri. Allah rahmet eylesin. O büyük alim, -i ifa -i sakal bırakmanın farz olduğuna dair, vacip olduğuna dair kitap yazmıştı. Arapça. O kitap bende var. Bu kitapta, Nedim Hoca kardeşimiz bunu tercüme yapmış. Sakal ve sünnetin önemi diyor mesela. Bu sade tercüme. Bir katkı yok ama onun tercümesine biz güveniyoruz. İyi hocadır. Onun için tercümesini okuyun. Öyle ilginç şeyler... Bulacaksınız inşallah kısa olduğu için belki hemen de bitirirsiniz. Bayağı bir sakalsızların sakal bırakmasına sebep olur, sakalı kısa olanların da bir tutam yapmasına he sebep olur efendim sakal işi iki tane ciddi ettiğini mesela anlatayım. Ne diyor biliyor musun? Diyor ki içki içen diyor içerken sarhoşken günah giriyor, zina yapan zina yap yapana kadar, zina bitene kadar yani günah tadır. bitti, günah bitti, değil mi? Fakat bu sakal tıraşı öyle bir şeydir ki, o tıraş suratında durdukça günah devam ediyor Allah Allah. Ne acayip bir şey. Çünkü biraz uzuyor, bir hafta geçmeden pisinek kaydı da. Günah yine ne oluyor? Devam ediyor Ve bu çok önemli bir şey. Hoca ben hiç yaniisi ben bunu okumayayım. Çok sinirim bozulacak. Benim durumum hepten sakata gidecek. Yav kardeşim, sen doğruyu öğren de yapamıyorsan da yapamıyorsan da belki memur olan var işten atılma tehlikesi olan var onların durumu yine günahları ve veballeri kime gider onlara bırakmasını engel olanlara gider kendileri hadi kurtarır diyelim hadi onları biraz kurtarma tarafında olalım ama keyfine bunu yapmanın da bir lüzumu yoktur ve burada öyle acayip işler var Zekeriya Kandeylevi Hazretleri diyor bunu Berberlerin sakal kesmeleri haramdır. Adam berber sakal tıraç ediyor. Ne gibi? İçki içene şey taşısa nasıl? Şarabı? Aynı. Sakal haram. Ona yardım eden de harama giriyor. Çok ince bir mesele bu. Siz inşallah Allah Teala ölmeden şu sakalsızlarınız var ya burada ne kadar sakalsızınız varsa ben size bir dua diyeyim. Allah sizi sakalsız mezara sokmasın Amin. Ne tuttu be Değil mi Hikmet efendi bir şey anlatırdı Biliyor musun Hikmet efendi menkıbecidir ha Sami efendinin halifesidir Efendi Hazretleri sever onu Külliyede de konuşturmuştu ya onu eskiden Seyyid geldiği zaman O öyle bir şey anlattı kitapta gördüm dedi Kala taşı Mezar şey tuvalet taşı Allah şikayet arzu hal verdi yani bunu Hikmet benden anlatıyorum naklen. Ben anlat, ben demiyorum yani. O anlattı yani. Dedi ki tuvalet taşı Ya Rabbi ne suçum vardı beni tuvalet taşı yaptın? Mevla buydu ki sus dedi. 60 yaşını geçip de sakalsız ölene mezar taşı yaparsam daha mı iyi olur? 60 yaşını geçip de sakalsız ölene mezar taşı yap, yaparsam daha mı iyi olur? deyince tuvalet taşı tamam diye. Daha beter olurum diye. Efendi Hazretleri neler anlattı bu meselede? Biliyorsunuz kabirden kaç kişi öyle göründü etti. Bizim hiç suratımıza bakmıyorlar burada sünnete uymadık diye. Onun için bu kitap size güzel faydalı olacağına inanıyorum. Allah, ben benim cemaatlerimi Allah için seviyorum. Allah hepsine sakal nasip edecek inşallah. Yani ne olursa olsun ölmeden bir sakal, sünnet üzere. Hani Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem. Bu zat hakkında ne dersin? Şöyle ilk gördüğümüz mezara iner inmez, o sünnet cevap verecek inşallah. Yani bize cevap fırsatı kalmadan sünnet konuşur inşallah. Yani bunu yaparsınız siz. Ama mühim olan okumanız bu Kandihlevi Hazretleri de çok marka bir alimdir dünya çapında Hindistan ulemasından onun da kitabının tercümesi o zaman demezsinler ki bak bu cübbeli böyle konuşuyor şöyle konuşuyor bak Kandihlevi Hazretleri de bunları yazmış Orada okursanız inşallah iyi olur. Ondan sonra efendim şifa ayetleri her bir ruzum için şifa ayetleri son olarak bunu bastık size. Arz ettik size, sunduk size. Hastalığınız, derdiniz, sıkıntınız varsa amel edin diye inşallah. Okuyun, amel edin inşallah. Özellikle sonda çok faziletli zikirler, ameller var. Onlarla da bir bapta öyledir. Her hastalığa, derde devayı şu ayetlerden arayın. Allah derman yaratsın inşallah rahman Evet. Bu hafta mı bizim? Arifan Yayın Evini kurduk şimdi açık. Giderseniz oradan dinin direği namaz her kitapları bulabilirsiniz. Dediğimiz kitaplarda bulabilirsiniz. Orası bizim özel hizmetimizde orası çalışıyor. Arifan Yayın Evi. Pazar günü, inşallah e, bu pazar günü saat 14 ile 17 arası açılış var inşallah. Ben de bulunacağım. İnşallah bereket olur, hayır olur. Her tarafa kitapların ilmin yayılmasına hizmetçi olur inşallah. Çok dünyanın her yerinden arıyorlar, kitap istiyorlar, ulaşmıyor, buluşulmuyor. Burayı açtık. Buradan da inşallah sizlerin de gayretinizle, duyurmanızla her yere kitaplar ulaşacak inşallah. Şimdi CD'ler basılacak, kasetler, ilimler basılacak, isteyenlere ulaşacak inşallah. Bir kuvvet verin inşallah. Allah Teala da muvaffak eylesin. Her birerlerimizi inşallahurrahman. Sübhane rabbiyel aleyiyle alel vehhab. Elhamdülillah rabbil alemin. Salatu ala sied almurcelin, Muhammedu ala ali u cagmi ejmاعین. Allah minnaseluk al jannah, ve n'audubik min al nahr. Allah minnaseluk al jannah, ve ma qarab min qabli muamel, ve n'audubik min al ve ma qarab min qabli muamel. Allah minnaseluk al izza kub al ve n'audubik Allahumma inna nas'aluka min khayri ma'a'taytaka min Nabiyyika Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam min sharri ma'a'taytaka min Nabiyyika Muhammad sallallahu ta'ala azim Amin Allahumma inna nas'aluka kulli 'ajili wa ajili ma alimna wa kulli 'ajili wa ajili ma alimna wa ma lam Allahumme Rabbena atina min ladunke rahmete mehyi lana amrina rashada. Allahumme Rabbena atim lana nuruna wa'firlana innaka ala kulli şey'in kadir. Amin. Allahumma ya Rabbal alamin wa ya khayral nasirin wa fatihin. Şu safhara ile ilgili duayı da okumuyorsunuz herhalde. Ben yine okuyayım bir haftalık size inşallah muhafaza olsun. lakin 150. sayfede o duayı mutlaka okuyun. Hele ki haftaya son çarşambanın ilanlarını yaparız. Amin Allahumma salli ala şeyna Muhammedin. Abdülkadir Rüşdi, Nebiülümümmiğalaleyhabarık ve sallam. Allah minala nawait bika min şerri hadişşehri ve min şerri hadiilleyleti ve min şerri hadiiliyume ve min kül şiddet ve belaîn ve beliye tanıtıquddartefihi. Ya dehrü ya dayhur ya dayhamr اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام في أنفسنا وأنوالنا وأولادنا وديننا ودنيانا التي ابتليتنا بصحبتين بحرمت الأبرار والأخيار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا شديد القوا يا شديد المحال يا عزيز يا كريم يا كبير يا متعال ذللت بعزتك جميع خلقك اكفنا Allahümme ekfina an cem'i'i khalqike ya muhsinu, ya mücemmilu, ya müfadzlu, ya mun'imu, ya mükrimu, ya la ilahe illa ente bir rahmetike, ya arhamer Rahimin Amin Allahümme ya latif, latafte bir halqü'l-sema'vati vel ardu. Ultuf bina fi qadaike ve hâfina min belâike, la havle ve lâ kuvvete illâ bike bir rahmetike, ya arhamer Rahimin Hasbuna Allah ve ni'mel vekil, hasbuna Allah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve nimel vekil. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi le aline azayim ve sallallahu ala seyyidina. Muhammedin ve alihi ve ecma'in amin. Ya Rab, haftaya bu sohbete kadar bu duanın hıfzıyla, ile, bu cemaati muhafaza ele. Tüm kazalardan, belalardan, safer ayında giyacak belalardan emin eyle ya Rab. Gafletle geçirmekten muhafaza eleyip, son çarşambasında da gecesinin agah olmayı ve senin zikrine sığınmayı nasip eyle ya Rab ve ve ya hayrol nâsırîn, ve ya hayrol fâtihiîn, âmin. Ya Filistin'deki Müslümanlara, Gazze'deki Müslümanlara, Afganistan'daki, Doğu Türkistan'daki, Aktar Arz'ın her neresine zulme uğramış Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Acil yardımlarını gönder ya Rabbi. Yaralarını sar ya Rabbi, ölülerine rahmet eyle. Yahudilerin ve Hristiyanların birliğini, dirliğini iptal eyleyin. Onları bir daha Müslümanlara saldıracak güce, Malik eyleme Ya Rabbi Alem'in kazdıkları kuyulara düşür Ya Rabbi hileleri başlarına mahkûs eyle Bid'at ehli reformistleri zelil eyle Bu milleti onlara uydurma Ya Rabbi Sözlerini dinlettirme Ya Rabbi Tesirlerini al Ya Rabbi Sen fazu kereminle Ya Rabbi yapılan reddiyeleri tesirli eyle Bu milleti ehli sünnet çizgisinden ayırma Ya Rabbi Cahilliklerinden istifade edip de onları kandırmaya çalışanlara karşı cemaatimizin, milletimizin, bütün müslüman, müminin, müminatın kalbine feraset ver ya rabbi ilham, basiret ver ya rabbi meyletmesinler batıla ya rabbel alemin ayetlerini, hadislerini inkar etmesinler, mezhep imamlarından ayrılmasınlar ya rabbel alemin sana emanet ettik dinimizi, imanımızı, ehl üstüne itikadımızı kendimiz ve eşlerimiz, çocuklarımız ve sevdiklerimiz hakkında hep sana emanet olsun ya rabbel alemin hastalarımıza, acil şifa dertlerimize, edeva, borçlarımıza edalara ihsan eyle Oradan dağılmadan mağfurun cümlesine ile hak eyle. Allah. Amin diyendilerine harcayın. Azad eyle. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Allahümme. Salli ve sellim. Salli ve sellim. Ve barik. Ve barik. Ala seyyidina. Ala seyyidina. Muhammedin nebiyyil ümmi. Amin. El habibil alil -Al -Kadri. Al kadri. El azimil cahii. -Azim. Ala alihi ve sahbihi. Al Sahbi. Amin. Ve Allah kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü için. As-salatu aleyke ya Rasûlallah. As-salatu aleyke Habiballah. As-salatu aleyke ya, ya seyyidel evveline velâkhirîn. Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ israfûn. Ve selâmun alel murselin. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Fatiha denmeden önce, efendim, şeyi tekrar unutmuyoruz. Kandil günü sponsor olanlar mutlaka arasınlar Salonu tutsunlar Ve 10.000 bin kişi inşallah toplanacak Böyle büyük bir cemaatin İştiraki için kainatın Efendisinin anısına katılalım Ve destekçi olalım inşallah Bu gece inşallah ibadetlere Zikirlere çekilelim Birbirimize de dua edelim İçimde de sıkıntılar oluyor duanızı istiyorum İnşallah mübarek cuma gecesi Mutlaka dua buyurun Allah ferah çıkarsın inşallah Madde ve manen bu hizmetlerin devamı için Rabbim feraha çıkarsın ve Rabbim belalardan, kötü insanların planlarından muhafaza eylesin. Bunun için de hepinize dua emanet ediyorum. Ben de sizi Rabbime emanet ediyorum. Amin. İlaçlar efendi bir sallallahu aleyhi ve sellem ve Ali ve ruhuna imam